Allah Azze ve Celle'ye zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini öldüğü gibi hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ehli meytine, sahabesine tabi'un tabi ve kıyametin kopmasına kadar Allah'ı büyüleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün mümkünlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Evet kardeşler bugün dediğimiz gibi inşallah isim ve sıfat tevhidi isimli çalışmamızın Allah nasip ederse sonuncusundayız. Bugün bitirmeyi düşünüyorum. En son bir dersimizde yine hatırlayacağınız üzere yapmıştık? tevil edenlerin tevilinin geçersizliğini ve tevildeki hatalarını metotlarıyla beraber işleyip ne yapmıştık? Onlara reddiyelerini vermiştik. Hangi ayetleri getiriyordular, ne şekilde yorumluyordular, onun reddiyelerini getirmiştik. Bugün çok fazla detayına girmeden Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın gökyüzüne inişiyle ilgili rivayeti ve onların yorumu ve yorumlarını reddiye vereceğiz. Sonra Rabbimizin yüzü ifadesiyle geçen rivayetleri inşallah aktaracağız. Çok detayına girmeyeceğim çünkü en sonunda kelam ilmi ve selefin kelam ilminden sakındırması diye özel bir bab işlemeyi düşünüyorum. Sonra Rabbimizin iki eli hakkında gelmiş olan ayet ve hadisleri ki bütün bunlar bildiğiniz gibi bizim herhangi bir şeye benzetmek gibi bir durum söz konusu olmayıp sadece Rabbimiz tebareke ve teala bildirdiği şekilde iman ederek ona ne yapmış olmak? Geldiği gibi iman etmek. Herhangi bir benzetmeye yeltenmeksizin. Bu arada özellikle şunu ifade etmek istiyoruz kardeşler. Bir de tefvilt düşüncesine gidenler var. Yani tefvilt dediğimiz şey, bazıları derler ki, Selefin yolu şu idi, ne idi? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı gelmiş olan bu gibi hususlar, işte arşa istiva olsun, nüzul hadisi gibi olsun bunlara biz iman ediyoruz derler ama kelime olarak iman ediyoruz, anlamlarını da bilmiyoruz derler. Halbuki ehl sünnet ve cemaat inancında ashab bu kelimelerin anlamlarını bildiğini açıkça ifade etmişler, sadece mahiyetini alemlerin Rabbine yakıştığı şeklinde diye bırakmışlardır. Ki İmam Malik'in sözü zaten neydi? El istiva'u ma'lum. İstiva ma'lumdur. Ma Ki biz özellikle sünnetten ve alimlerin görüşlerinden zaten delil getirdiğimiz zaman istivayı onların ala ve irtafa'a yani yüce olduğu ve üstü olduğu şeklinde zaten ehli sünnetin önderlerinin bu şekilde anladıklarını, mahiyetini sadece bilmediklerini ifade etmiştik. Bu, bu görüşe mesela giden eee İmam Beyhaki var, Allah kendisine rahmet eylesin. İmam Beyhaki, İhtikat isimli eserinde Allah'ın her yerde olmasının yanlışlığı olsun bu tür saçma sapan düşünceler diyerek onlara reddiye verir. Fakat istiva e, anlamı da bilinmezdir, anlamı da Allah'a. Yani bu kelimenin anlamı da Allah'a kalmıştır diye yorum yapar ki İmam Razi'den aktarılan bir diğer görüşte bu şekilde geliyor. Halbuki bu selefin üzerinde olmadığı bir görüştür. Eşarilerden bir kısmı da bu düşünceye gittiler ve selefin bu görüşte olduğunu iddia ettiler. Mesela El İtkam fi Ulumul Kur'an is, Kur isimli eserde geldiği gibi Menahilul Arifan isimli eserde geldiği gibi e, yine İmam Beyhaki'nin El İtikadu li'l Beyhaki eserinde geldiği gibi selefin görüşünün bu olduğunu ne yaparlar? İddia ederler. Biz de onlara diyoruz ki Selef kesinlikle bu şekilde ne yapmamıştır? Bir duruma gitmemiştir. Yani sahabe istiva dediği zaman istivanın anlamını bilmiştir. nüzul dediği zaman nuzulun anlamını bilmiştir. Ve sadece keyfiyetinde durmuştur. O yüzden bakın Şeyhülislam İbni Teymiye bu hususta diyor ki kardeşler وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَى الْاِطْلَاقِ كَذ۪يبٌ سَار۪يحٌ عَلَى السَّلَفِ Kesinlikle mutlak olarak bu söz selef aleyhine ortaya atılmış bir yalandır. Yani yanlıştır. Kesinlikle selefde böyle bir şey söz konusu değildir. Yani selef bu kelimenin anlamını bilmiyoruz. Anlamını da Allah'a bırakıyoruz. Geldiği gibi iman edip anlamı da Allah'a bırakıyoruz diye bir düşünceye gitmemiştir. Ve diyor ki: "Emma fi kesirin min sıfatı fekkat an ismu enallahu feuka'l arş." Mesela sahabeden kesinlikle Allah azze ve celle'nin sıfatların çoğunda geldiği gibi Allah'ın arşın üzerinde olduğu şeklinde rivayetler onlardan ne yapmıştır bize gelmiştir. Ve enel kavme kanu musarrihin bi arşi hakika. Allah azze ve celle'nin hakikat olarak yani vakıa olarak arşın üzerinde olduğu şeklinde yorumlar seleften zaten aktarılmıştır. Ve böyle bir yorum kesinlikle selefe ne yapılamaz, dayandırılamaz diyor. Özellikle el e, fetfule hamaviye isimli eserinde bu görüşe de diye veriyor. Hakeza İbn Kayyim mesela bu hususta diyor ki kardeşler tenazuh nasu fi kesirin min el ahkam ve lem tenaza'u fi ayati ve Yani insanların biz hüküm barındıran derillerde ihtilaf ettiklerini çokça görüyoruz ama selefin ashabının onun ve diğerlerinin Rabbimizin sıfatları hususunda herhangi bir ihtilafa düştüklerine dair bir rivayet yok. Çünkü bildiğiniz gibi kardeşler Allah her yerdedir. İşte Allah Musa ile konuşmamıştır. Allah İbrahim'i halil edinmemiştir. Kur'an e, mahluktur. Allah'ın sözü değildir. Kelamullah şeklinde yani yaratılmamış değildir düşüncesi ilk ortaya atan kişi kimdi? Caat bin Dirhem'dir. Ve zamanın melek isimli halifesi tarafından insanlara ibret olsun diye öldürülmüştür. Ki bu <gülüyor> Caat bin dirhem isimli şahıs Cehmiye düşüncesini ortaya atan şahıs Zaten üç hayırlı neslin sonuna doğru yaşanmıştı Dolayısıyla sahabede tabiunda Etba'u tabiinde sıfatlarla alakalı herhangi bir yorum söz konusu değil Hiçbir yerde değil diyor İmam İbn-i Kayyim Belittefeqa sahabetu ve tabiuna ala iqrariha ve imrariha Maa fehmi maaniha ve isbati haqqa iqiha Bilakis sahabe tabiun geldikleri gibi bu ayetlerin ve hadislerin tekrar edilmesi, geldikleri gibi aktarılması ve manasına iman ederek hakiki olarak varlığı hususunda itikat ederek geldiği gibi tekrar edilmesi hususunda sahabe ve üç hayırlı neslin yapmışları ittifak etmişlerdir. Ve bunun üzerine İbn Kayyim bakın diyor ki enni fehme asl al-asl al-ma'na la fehme kun yani onlar, benim kastetmiş olduğum şey mananın asli olarak anlaşıldığı hususunda onlar hem fikirdiler ama keyfiyeti bilmeme hususunda, yani keyfiyet hususunda onlar hiçbir söz söylememiş, keyfiyeti zaten alemler Rabbine bırakmışlardır. Ki bu hususta dediğimiz gibi başka deliller var fakat vaktimizi çok fazla sıkıştırmamak için bunu burada inşallah bırakıyoruz. Sonra dönelim kardeşler Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın diğer sıfatlarıyla ilgili gelmiş olan rivayetlere. Mesela Allah Azze ve Celle'nin gökyüzüne inişi kardeşler. Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle dediği aktarılıyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Rabbimiz her gecenin son üçte biri, son üçte birinde ne yapar? Dünya semasına iner ve der ki Rabbimiz yok mu bana dua eden, duasını kabul edeyim, yok mu benden bir şey isteyen, istediğini ona vereyim, yok mu benden bağışlanma dileyen, onu bağışlayayım der. Ki bu hadis mütevatir bir hadis kardeşler. İmam Malik, İmam Ahmet, İmam Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nese'i, Hakeza Diğer, İbn Hibban olsun, Ebu Nuaym olsun, diğer hemen hemen hepsinde geniş mütevatir bir rivayet. Şimdi bu hadisi tevil edenler bakın ki bu hadis yaklaşık olarak 28 sahabeden rivayet edilmiş kardeşler. 28 sahabeden rivayet edilmiş ve ehli sünnet ittifakla bunu kabul etmiş. Rabbimizin yeryüzü semasına inmesi hadisini. Bunun üzerinde Rabbimizin meşiyetine bağlı bir fiili demiştik. Bu fiillerin sıfatlarını ilk derslerini yapmıştık, işlemiştik. Ve bunlar kalkarlar derler ki burada Rabbimizin inmiş olmasından kasıt rahmetinin inmesi ve meleklerinin inmesidir derler tevil edenler yani Rah Rahman'ın gecenin sonu üçte birinde inişi ehl-i iner ve Rabbimize yakıştığı şekliyle deriz karşılaştırma yapmayız karşılaştırma yapmayız yani insanların inişi gibi bir yeri bıraktığı terk etti geldi şeklinde değil biz iner diyoruz hakiki olarak vardır diyoruz ve mahiyetini Rabbimize bırakıyoruz geldiği gibi ama tevil edenler derler ki buradan kasıt, yani hadisi inkar edemezler de, derler ki buradan kasıt Allah'ın emrinin gelmesi ve rahmetinin gelmesi ya da meleklerin gelmesidir. Biz diyoruz ki bir kere bu tahriftir Çünkü hadisin açık anlamına nedir? Bu aykırıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inmeyi Allah'a izafe etmiştir. Yani iniş sıfatı alemlerin Rabbinedir. Dolayısıyla bu bunun aksine bir yorumu tahriftir. Bir. İkincisi, eğer inmenin rahmetinin inmesi ya da meleklerin inmesi şeklinde tevil edilmesi söz konusu olursa, bu hususta hadisten birkaç cümleyi ne yapmış olmamız gerekiyor? Atmamız gerekiyor. Ki bu da zaten sonuç itibariyle nedir? Batıldır. Allah Azze ve Celle'nin emrinin ya da rahmetinin inmesi gecenin son üçte birine özgü bir şey değildir ki. Tam aksine Allah Azze ve Ceren rahmeti ve emri zaten her an inmektedir. Külle yevmin huve fi şe'n. Her an inmektedir Rabbimizin rahmeti ve emri. Ağaçtan yaprak düşerken dahi Rabbimizin emri inmektedir. Dolayısıyla inişinin sonu üçte birine bahşedilmiş olması babında bu da yine onların yapmış oldukları nedir? Batıl bir tevhül olduğu ortaya çıkar. <gülüyor> Eğer derler ki bundan maksat bize derler ki onlarda Bundan maksat bu emrin ve özel bir rahmetin inmesidir. Yani o vakitte özel olarak Allah'ın rahmet etmiş olmasıdır. Ki biz diyoruz ki bu takdirde ve tevilin doğruluğu varsayılmış olsa bile bu özel emir ve rahmetin indiği en son yerin dünya göğü olduğu ifade ediliyor. Halbuki rahmet yeryüzüne inmeli kullarına. Mesela Allah Azze ve Celle تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ fiha ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ Kadir Gecesi'nde ne yaparlar? Melekler ve ruh Allah'ın izniyle inerler. Nereye inerler? İşte yeryüzüne inerler. Rahmetin inmesi ise şayet kasıt, neden gökyüzün semasına inilsin rahmet? Yani gökyüzünün semasına inmiş olmasından kasıt nedir o zaman? Öyle değil mi? Bu da özel bir rahmetin dünya göğüne inmesi anlamına gelir ki, bu durumda fayda verecek olan nedir? Yani kulu ilgilendiren nedir? Ve bu hususta, Özellikle hadiste geçen yok mu bana dua eden ki duasını kabul edeyim. Yok mu benden bir şey isteyen ki istediğini ona vereyim. Yok mu benden bağışlama mağfiret isteyen onu bağışlayayım. ifadesi geçiyor ki meleklerin inmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Zira Allah'tan başkasının böyle söylemiş olması söz konusu değildir. Bu da onların tevillerine nedir kardeşler? Reddiyedir. Bu hususta mesela alemlerin Rabbinin yüzü babında gelmiş olan rivayetlere baktığımız zaman Allah'ın kendisine yakışmış olduğu şekliyle ehl-i cemaat yüzü vardır hükmüne var gitmişlerdir. Çünkü alimlerin Rabbi Tebareke ve Teala mesela Rahman Suresi'nin 27. ayetinde ne buyuruyor? Ve bu vechu rabbike zul celal vel ikram. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Ki bununla ilgili yine Bakara Suresi 115 272 En'am suresi 52, Ra'at suresi 22, Kehf suresi 28, Kasas suresi 88, İnsan suresi 9 ve Leyl suresi 20. ayetinde ne yapılabilir? Bakılabilir. İşte bu bağlamda bunlar Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın yüzü olduğu şeklindeki apıçık ifadelerdir. Kendisine yakıştığı ve yaraştığı şekliyle tabii ki. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini aktaralım. Mesela Hasan bir hadiste İmam Ahmet aktarmış, İmam Taberani aktarmış Mucemülke birinde. Yine İmam Hakim aktarmış, İbni Ebi Asım aktarmış. Ki e, isnadı sahip olup Bukhari ve Müslim tarafından tahriş edilmemiştir. Sadece diyor İmam Hakim. Ve bunun üzerine İmam Zehebi her ne kadar e, İmam Hakim'in bu metotta zayıf demiş olmasını dikkate almış olsa da sonuçta hadisin hükmü nedir kardeşler? Hadisin hükmü hasendir. Ki sahih-ül tergibinde mesela Şeyh Elbani ne yapıyor? Sahih hükmünü veriyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allahümme ya Rabbi senden es'eluke lezzeten nazarı ila vecihikel kerim diyor. ''Ya Rabbi senin yüzüne bakmış olmanın lezzetini ve seninle buluşma şevkini bana lütfetmeni senden niyaz ediyorum.'' Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? ''Ya Rabbi yüzüne bakma, lezzetinden beni mahrum bırakma.'' Ki bildiğiniz gibi ehl Sünnet ve Cemaat'in itikadı nedir? Müminler cennette Rablerini görecektirler. Ve Resulullah yüzüne bakmanın lezzetinden diyor. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yüz ifadesini yapıyor? Rabbimiz Tebareke ve Teala için kullanıyor. Ki bu babta zikredebileceğimiz hususlar bunlar. Yani de ve de var. Fakat gerçekten vakit sıkıştığı için özellikle lafı uzatmak istemiyoruz. Sadece derileri zikretmek istiyoruz. Mesela Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın iki eli olarak ifade edilmiş olan hususlar ki biliyorsunuz Ebu Hanife El-Fukhul-Ekber'in ki el dokun sahifesinde ne diyordu? Allah'ın Kur'an'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Allah'ın kitabında zikretmiş olduğu yüz, el ve nefis onun bizim niteliğini bilmediğimiz sıfatlarındandır. Yani keyfiyetini bilmediğimiz sıfatlarındandır diyor Ebu Hanife. Allah kendisine, rah kendisine rahmet eylesin. Ama diyor Kur'an'da geçtiği gibi Rabbimizin eli, yüzü ve nefsi vardır. Ki bu bavda Allah'ın kitabına baktığımız zaman saat suresi 75. ayetinde Allah-u Teala İblis'e ne dedi kardeşler? Allah-u Teala İblis'e dedi ki Ey İblis! Lima halaktu biyedeyye İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkıyan nedir? Burada mesela iki elimle diyor Rabbimiz ve iki el ifadesini kullanıyor. Şimdi birileri eli merhamet olarak ifade ederlerse hayır olarak ifade ederlerse iki el ve Hz. Adem yaratılmış olmasında bunun bağlantısını hiçbir şekilde kuramazdır. O düzen Ebu Hanife'nin dediği gibi nedir? Rabbimizin kendisine yakıştığı şekilde mahiyetini bizim bilemeyeceğimiz eli vardır. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın şu hadisine bakıyoruz kardeşler. Hadis herkese bize aktarıyor sahih bir hadis İmam Ahmed'in, İmam Bukhari'nin, Müslim'in, İbn Mace'nin, İbn Ebi Asım'ın, Beyhaki'nin ve diğerlerin aktarmış olduğu bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ın eli öyle doludur ki gece gündüz ondan bağışlar ve nimetler devamlı akar. Siz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığından beri eliyle infak ettiği, verdiği şeyleri gördünüz mü? Çünkü bütün bu verdikleri bile onun sağ elindekileri hiçbir şekilde eksiltememiştir. Bakın ifadeye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani Rabbinizin şu an kadar size bahşetmiş olduğu şeyler Rabbinizin sağ elindekini dahi eksiltmemiştir. Bırakın bitmesini eksiltme dahi söz konusu değildir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve iki el ifadesini hadiste ne yapıyoruz? Açık bir şekilde görüyoruz kardeşler. Yine Rabbimiz tebareke ve göz ifadesi dediğimiz gibi Bakın alemlerin Rabbi Kamer Suresinin 14. ayetinde ne diyor? Gemi gözlerimizin önünde akıp gider. Gemi gözlerimizin önünde akıp gider. Yine hakeze Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisine bakıyoruz ki hadisimiz sahih bir hadis. Sahih bir hadis. Bukhari, Müslim ve diğerleri aktarıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hiç şüphesiz Rabbinizin bir gözü, haşa bazı Yahudilerin dediği gibi bir gözü şaşı değildir. Rabbimiz daralmış, ümitsiz, düşmüş halinize bakar. Rabbiniz ümitsiz ve daralmış ve düşmüş halinize bakar da sizin umutsuzluğunuza Rabbiniz güler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu hususta dediğimiz gibi başka e, deliller var fakat vaktimiz uzamasın diye aktarmıyoruz. Yine iki el ve iki göz sıfatları Allah azze ve celle izafe edilmiş olarak üç şekilde geçer kardeşler. Tekil, ikil ve çoğul olarak geçer. Mesela mülk suresinde mülk elinde bulunan Allah çok yücedir. Tebarekellezi dihil mülkü. Mülk elinde olan Allah şüphesiz ki çok yücedir. Yine Taha suresi 39'da benim gözümün önünde yetişesin büyüyesin diye buyuruyor alemlerin Rabbi. Yine hakeza müşrikler dediler ki Allah'ın Allah azze ve Celle, yaratmasıyla alakalı yok. Allah azze ve Celle, onlar yani unluştuklar ellerimizin yaptıklarından kendileri için yarattığımız hayvanları görmediler mi buyuruyor. Yasin suresi 71'de. Ki Kamer suresi 14. ayeti ifade etmiştik zaten. Yine Maide suresi 64'te bel yedahü mebsutatan. Bel yedahü taten. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır ifadesi geçiyor. Yine Resulullah Aleyhisselatü vesselam'dan aktarılmış <gülüyor> ki zayıf bir hadis fakat bunu burada zikretmiş olalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kul namaza durduğu zaman Rahman'ın iki gözü önündedir. Şimdi burada da bu ispat edilmiş olan sıfatları ne yapıyoruz kardeşler? Açıkça görüyoruz. Fakat bunların yorumlarına, diğerlerinin teviline ve onların reddiyelere girmiyoruz. Ta ki dersimiz çok daha fazla ne yapmasın? Uzamasın. Burada Allah nasip ederse inşallah... Kelam ilmiyle alakalı selefin sakındırmalarına değinip kelam ilminin yanlışlığına ve kelam ilmiyle uğraşmış olmanın sakatlığına ifade, ifadede buyuran alplerimizin görüşlerini inşallah aktararak dersimizi tamamlayacağız kardeşler. Kelam ilmi insanın aklını kullanmış olmasıdır. Bizim kelam ilmi dediğimizden kasıt şurasıdır kardeşler. Allah Azze ve Celle aklının aklını kullanmış olmayı emretmiştir. İnsan aklını kullanmış olmalıdır. Ve İbn Teymiye'nin dediği gibi kelam ilminin hepsi değil özellikle vahyi akıl çerçevesinde algılamış olma sapıklıktır ve bu kelam ilmi yerilmiştir. Bu kelam ilmi yerilmiştir. O yüzden tevile gidenler, tahrife gidenler, teşbihe gidenler, bütün bunlar zaten kelam ilminin içerisinde yetişmiş olanlar olup, Allah Azze ve Celle'yi kelam ilminin akıllarının algıladığı doğrultuda düşünmek mecburiyetinde kaldıkları için tevile gitmiştiler. Halbuki kelam ilmi hayır doğurmayacaktır. Kelam ilmi, kelamcıların bulup geliştirdikleri ve kitap ve sünnetin getirdiklerinden yüz çevirmelerine neden olan yöntemlerle Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu vahyin karşısındaki insanın iman esaslarına ilişkin sonradan insanlara uydurmuş oldukları bir gerektedir. Ve İslam ümmetine de zaten kelam ilmi özellikle sonradan girmiştir. Ve selef şiddetle bu ilimden ne yapmıştır? Bu ilimden sakındırmıştır kardeşler. Sakındırmıştır. Bunlardan bir iki inşallah nakil vereceğiz. <gülüyor> Ki bu anlamda... Selef hangi kelamı kınamış, hangi nakilden ya da hangi nakil ile aklın çatışmış olması babunda hangi kelamı yermiştir? Bu hususta zaten özellikle akıl ve nakıl çatışmış olması isimli Teymiyyen'in kitabı da nedir? Tercihe şayandır. Türkçesi de zaten vardır. Bu hususta inşallah oraya ne yapabilirsiniz? Oraya bakabilirsiniz. O yüzden İbni Ebul Aiz el-Hanefi, mesela tahaviye yaptığı şeyhde kardeşler, Kelamcıların kaç yapalım derken nasıl göz çıkardıklarını şöyle ifade ediyor. Diyor ki sonuç olarak kelamcılar bu boş şeyleri elde edebilmek için onlara giden yolları zorlaştırdılar. Ve bunların faydasının azlığına rağmen onları ispat hususunda sözü uzattılar. Yani akli kelami kaideler çıkarttılar. İşte Allah şöyle olmalı mesela kalktılar Allah'a sıfat sıfat dediğin mevsufla Aynı değildir. Sıfat mefsuftan ayrıdır. Dolayısıyla her sıfat farklı olduğuna göre Allah'ın şu sıfatı vardır dediği zaman iki ilah kabul etmen gerekir düşüncesine mesela adamlar ne yapmışlardı? Bütün sıfatları reddetmişlerdi. Mutezile mesela. Bunlar kelamcılar. Ve bunlar İbn Ebi'l-Hayz el-Harif'in dediği gibi sarf, sarp ve yüksek bir dağın tepesinde duran bozuk ve kokmuş bir deve etine benzer. Ona ulaşmak kolay değildir ki ona tırmanabilsin. Semiz ve dolgunda değildir ki seçilebilsin. Onların indindeki en güzel şey zaten en doğru bir takrir ve en güzel bir tefsir de Kur'an'da mevcuttur. Onların aradıkları şeyler Kur'an'da zaten mevcuttur. Niye bunu bırakıp da kelami bir takım kaidelere gittiler? Onların yanında meşakkat ve zahmet, işi uzatma ve zorlaştırmadan başka hiçbir şey yoktu kelamcıların yanında. Dolayısıyla onların bu iştigalleri onlar zaten ne yapmamıştır? Hayra? Kayıra ulaştırmamıştır. Ve onların bilakis şüphe ve kuşkularını artırmıştır. Hatırlayın, onlardan bir tanesi ne yapmıştı Cüveyni? Adam bir tanesiyle karşılaşmıştı da, 65-70 yaşlarındaki adam, sen Allah'ın arşa istivası gibi hususlarını ne düşünüyorsun demişti de, o da ben iman ediyorum, hiçbir sıkıntı duymuyor musun demişti. Hayır, bunun üzerine kafasını, kendi kafasına vurmuş, kafasını elleri arasında almıştı da ve kelam ilmine düşmüşlüğünden dolayı vallahi benim imanım bir türlü oturmuyor. Yani Allah'ın zatı ile alakalı olan hususlardaki bu düşünceler beni bir türlü tahmin etmiyor demişti. Çünkü akılla, akıl anlamayacağı bir hususta yol almaya çalışmış olmak abesle iştigaldır. Yani bugün kumdaktaki bir çocuğa askeri eğitimden bahsetmiş olmanız olacak şey değildir. Dolayısıyla akıl, alemlerin Rabbinin mahiyeti hakkında Niteliği hakkında bir şey yürütemez. Geldiği gibi iman eder. Çünkü müminlerin en büyük özelliği اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayba iman ederler. Rabbimiz ne demişse biz buna iman ederiz. Bitti bu kadar. Bunun mahiyeti hususunda akıl yürütmeyiz ve bundan ne yaparız? Kesinlikle sakınırız. O yüzden çok fazla detayına girmeden selefin bu husustaki sakındırmalarına ne yapalım? Bir iki örnekler verelim inşallah kardeşler.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 kalbinde bozukluk olmayan ve şüphe bulunmayan kimse yoktur diyor. Ki bunu i̇bn Abdilber Abdülber, Cami'u Beyanil İlmi ve Fadlih isimli eserinin 2. cildinin 942. sayfasında ne yapıyor? Aktarıyor. Aynı ifadeyi Gazali de İhya Gülüm-ü de aktarıyor. Ki mesela İmam Ahmet bin Hanbel'in başka nakiller de yapalım, diğer alimlerimizden de yapacağız. Diyor ki, İmam Ahmet bin Hanbel başka bir yerde, kelamla uğraşan kimse kurtuluşa eremez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 Akılla gitmiş oldukları metot bu sapıklık, bu yanlışını yapmıştı onları itmişti. Mesela bu sözünü İbn Battal el İbane isimli eserindeki yine İmam Zehbi siyerinde ne yapıyor? İmam Ahmet bin Hanbel'den aktarıyor. Yine İmam Ahmed bin Hanbel bakın diyor ki, Sünneti savunsalar bile kelamcılarla oturup kalkmayınız. Subhanallah. Sünneti savunsalar bile kelamcılarla oturup kalkmayınız diyor. Ki İbnül Cevzi, menatıb bu İmam Ahmet isimli eserin 205. sayfasında İmam Ahmet bin Hanbel'den bunu ne yapıyor? Bunu aktarıyor kardeşler. Evet İmam Ahmet bin Hanbel'den İmam Şafi'ye bir bakalım kardeşler. İmam Şafi diyor ki Allah kendisine rahmet eylesin. İmam Şafi diyor ki kelamcılar, kelam ilmiyle ilgilenenler. Onların hakkındaki benim görüşüm şudur diyor. Hurma dallarından yapılmış çubuklarla ve terliklerle dövülecekler. Sonra da aşiret aşiret, kabile kabile insanların içerisinde dolaştırılacaklar. İşte kitap ve sünneti bırakıp da kelam ilmine yönelenin cezası budur diye de insanlara gösterilecekler. La ve la kuvvete illa billah. Biz bugün bu kelam ilmine girdiğimiz için Rabbimizin sadece yedi tane sıfatından bahseder olduk. Biz bugün kelam ilmine daldığımız için Allah her yerde de düşüncesine gittik. Öyle değil mi? Bakın İmam Şafii diyor ki İmam Ahmet bin Hanbelilerle aynı şekilde paralellik arzuduğun ifadesiyle kelamcıyı gördüğünüz zaman diyor hurma dalını alacaksınız, terlikleri de alacaksınız, hurma dalını ve terlikleri ona bir güzel döveceksiniz. İnsanların içerisinde kabile kabile, sülale sülale dolandıracaksınız. Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini bırakıp da işte kelam ilmine giren budur diyeceksiniz. Bu ehl sünnet ve cemaatin yolu değildir. Ashabın yolu ortadadır. Sahabenin, tabiunun etba-ı tabiinin, mezhep imamlarının yolu ortadadır. Deliller ortadadır. Daha neyin peşindesiniz? Daha neyin peşindesiniz? Yine bu hususta başkanakillere geldiğimiz zaman kardeşler, şöyle vaktimize bir bakıyorum, ki bildiğiniz gibi İmam Şafi'ni İmam Şafi yapmıştı, kelam ilminden öğrencilerini nehyetmişti ve kelam ilmi ve kelam ilminin konuları hususunda görüş beyan etmekten ve müzakere edip tartışmaktan onları nehyetmişti. Bir gün geldiği zaman, bir gün geldi ki İmam Şafi öğrencileri ne yapıyor? Öğrencileri kelami meselelerde tartışıyor İmam Şafii onlara Dedi ki ben bundan Sizi nehyetmemiş miydim Ben bundan sizi Nehyetmemiş sakındırmamış mıydım Siz benim Kelam ilmini bilmediğimi mi zannediyorsunuz Enneni dekaltu fihi, Ben o ilme girdim Ve belavtu fihi Ma yebluğur racul Ve bir kimsenin o ilimde Ulaşabileceği en sonkün noktaya ulaştın diyor İmam Şafii. Ve tu enne la gâyete leh. Bildim ki kelam ilminin bir gayesi yok. Kelam ilmi Allah'a kulluk üzerine inşa edilmemiş. Kelam ilmi Allah'ı daha iyi tanıtıp da tanıyıp da ondan sakınmak ve takva üzerine oluşturulmamış. Çünkü kelam ilmi asıl itibariyle Yunan düşüncesinden gelmiş ve Yahudi düşüncesine de bulaşmış. Allah'ın hakkında işte kaybiyat hakkında düşünce ortaya koyanların pişinden gittiydi. Vesahabe de böyle bir şey yoktur. Sahabe de böyle bir şey yoktur. O yüzden ben biliyorum ki bunun gayesi yoktur. Kelam ilmi gayesizdir. Öyle meselelerde tartışın ki diyor İmam Şafii, "İza ahta'tum hata ettiğiniz zaman size ne denilsin? Bila lekum ahta'tum hata ettiğiniz denilsin. La kafartum kafir oldunuz denilmesin size." Çünkü sizin aklınızı kullanmış olduğunuz meseleler itikadi olan meseleler. İtikadi olan meseleler ihtilaf ve herhangi bir şekilde şüphe götürmezler, tartışma götürmezler. O yüzden fıkhi meselelerde tartışın diyor. Hata ederseniz hata ettin denilir size. Yoksa küfre girdin denilmez ki. O yüzden ehli sünnet ve cemaat olanca bir takım meselelerdeki ihtilaflarına rağmen, Ehl-i sünnet ve cemaatin alemleri, mezhepleri, görüşleri, iştihatleri olanca muhalefetine rağmen hata etti denilmiştir. Yani İmam İbni Hazm kalkıp da mecusilere, biz ehli kitaba dayandığımız gibi mecusilerle muamele ederiz. Hadisi alıp mecusilerin kestiği de yenilir hükmüne varırken karşıdaki onun hadise dayanmış olmasından dolayı ne der? Hata ettin der ona İmam İbni Hazm'a. Hata ettin derler. Ama kafir oldun demezler ki. Çünkü fıkhi bir meseledir, hata edin. Ama bir mutezile kalkıp da Allah Azze ve Celle'nin zatıyla sıfatlarıyla isimleriyle alakalı hususlara, tevhile, tahrife giderse, mehl-i sünnet imamları bu sapıklıktır derler. Bu sapıklıktır, bidatçidir, uzak durun derler. O yüzden biz dediğimiz itikabili olan hususlara sahabe hiç iktiraf etmemiş, geldiği gibi iman etmiş ve tekrar etmiş bizim üzerimize düşen şey de nedir? Üzerimize düşen şey de hakeza Budur kardeşler. Ki bunu yine İbni Abdülber İmam Beyhaki, Hatip El-Bavdadi ne yapıyor? Bu rivayetleri yine İmam Şafii'den aktarıyor. Yine bakın İmam Şafii'nin şöyle bir sözü var kardeşler. İmam Şafii diyor ki hiç şüphesiz ki kulun şirk dışında her türlü günahla Allah'ın uzuna çıkması onun için kelam ilmiyle Allah'ın uzuna çıkmasından daha hayırlıdır. Ya subhanallah. Görüyor musunuz? İmam Şafii diyor ki, şirk koşma bütün günahlarla gel, günahsız bir halde kelam ilmiyle Allah'ın huzuruna gelme. Günahlarla gelmen daha hayırlıdır, şirk koşmaksızın. Ben diyor, Hafs Elfert'ten kelamla ilgili öyle sözler işittim ki, bunu anlatmama imkan yok dedi İmam Şatibi. Yani o kelamcılardan ve kelamcıların nakledilen ifadelerle. Bunu da yine İbn-i Asakir'in, İbn-i İmam Gazali'nin, e, İhya-ül-Müddin'den, Ebul-Kasım el-İsbahani'den tutun da diğerleri bunu İmam Şafii'den ne yapıyorlar? Bize aktarıyorlar kardeşler. O yüzden İmam Şafi bakın, Cami-i Beyanil-i İlm-i isimli İbn-i Abdülberrin eserinde yine i̇bn Asakir'in tarihinde aktardığı şekliyle İmam Şafi diyor ki, eğer insanlar arzu ve isteklerden Kelamda bulunan şeyleri bilselerdi yani kelami meseleleri gerçekten insanlar hakkıyla algılasalar algılasalardı ondan aslandan kaçtıkları gibi kaçarlardı. Ondan aslandan kaçtıkları gibi kaçarlardı. Evet biz burada İmam Maturidi olsun, İmam Eş'ari olsun ki onlar savunma amaçlı yapmıştır. Allah onları affeylesin. Yanlıştaydılar. Ehli sünnetin bu görüşüne muhaliftiler savunma amaçlı yapmışlar ama savunma amaçlı dahi olsa bu ilmi kullanmış olmaları ehli sünnetten onlara kalmış bir miras değildi anlatabiliyor muyuz Aslandan kaçtıkları gibi kaçarlar diyor İmam şafii şey şafi o yüzden ada bu şafi ömene akibu isimli eserinde yine lalekâi hakeza hüllütlü evliya da hakeza camiû beyanülmü ve fatlikinde ve İmam Zehebi'nin siyerinde İmam Şafii'den yine şu aktarılıyor kardeşler. İmam Şafii diyor ki Allah'u ona rahmet eylesin. Kelam elbisesi giyip de kurtulan hiç kimse yoktur. Kelam elbisesi giyip de kurtulan hiç kimse yoktur. Kelam elbisesi onları yanlışa sürüklemiştir. Ve ben kelam elbisesi giyip de kurtulan hiç kimseyi görmedim diyor İmam Şafi. İmam Ebu Hanife'ye gelelim kardeşler. Allah ona da rahmet eylesin. Ebu Hanife bir gün Ebu Yusuf'a dedi ki öğrencisi Ebu Yusuf'a insanlara dinlerinin aslıyla ilgili konularda yani itikadi olan hususlarda Allah Azze ve Celle'nin zatı ismi sıfatlarıyla alakalı olan hususlarda sakın dedi ey Ebu Yusuf sakın kelamdan söz etme. Kelami meselelerle dinin itikadi olan hususunda görüş ortaya koyma çünkü insanlar seni taklit ederler. Ve daha sonra kalkarlar bu keram ilmiyle iştigal eder dururlar. Ki Muvaffak el-Mekki Menakib-i e Ebi Hanife isimli eserin 373. sayfasında bunu aktarıyor. Yine İmam Muhammed bin Hasan Es-Şeybani İmam Ebu Hanife'nin bildiğiniz gibi en büyük ki müştehil seviyesinde dediler. Hem de mutlak müş müştehit. Sadece Ebu Hanife'nin metoduna bağlı kalmış ve Ebu Hanife ile beraber onun kitabını tedbir edilmiş ve onun gülgesi altında kaldıkları için Ebu Hanife'nin öğrencisi olarak geçerler. Yoksa aksi takdirde Ebu Hanife'nin bir iştihadına bağlı kalmak mecburiyetinde değildiler. Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre bir müştehidin başka bir müştehidin görüşünü onun görüşü diye taklit etmesi caiz değil, haramdır. O yüzden Ebu Yusuf ne diyordu? Biz Ebu Hanife ile birçok bir hususta ihtilaf eder duruma düştük çünkü biz üstadımızın diyor Ebu Hanife'nin bir görüşü hakkında hangi delillere dayandığını bilmediğimiz durumlar olurdu hükmünü bildik ama delillerini bilmedik o yüzden biz iştihad etmek mevcutta kaldık ve farklı neticeye çıktık diyor ama Ebu Hanife'nin iki öğrencisi olarak geçerler yoksa ilim olarak İmam Muhammed Şeybani, İmam Şafii'ye hocalık yapacak bir derecededir ve İmam Şafii İmam Muhammed'den ilim almıştır İmam Şafii İmam Muhammed'den ilim öğrenmiştir, öğrencilik yapmıştır. İşte İmam Muhammed İbnil Hasen Şeybani bakın diyor ki Ebu Hanife bizleri fıkıh öğrenmeye teşvik ederdi, kelam ilminden ise sakındırırdı. Ki bunu Heirevi Zembul Kelam isimli eserinde aktarıyor. İmam Muhammed diyor ki Ebu Hanife bizi kelam ilminden sakındırırdı. Ve Ebu Hanife'ye dediler ki bir gün insanlardan bazılarının arazlar ve cisimler hakkında uydurdukları sözlere ne diyorsun? Bunlar kelami meselelerdir. Bu şekilde Ebu Hanife sorduklarında Ebu Hanife dedi ki bunlar filozofların sözleridir. Bunlar felsefecilerin sözleridir, kelamcıların sözleridir. Sen hadislere ve selefin yoluna sıkıca tutun diyor Ebu Hanife. Sen hadislere ve selefin yoluna sıkıca tutun. Sonradan uydurulan her şeyden de sakın diyor Ebu Hanife. Halbuki birileri kalktılar ne dediler? İmam Gazali, Allah rahmet eylesin mesela o selefin yolu güzel ama halefin yolu daha mühkem diye bir görüş ortaya koymuştu bu isim ve sıfatların tevvilinde. Halbuki bu hataydı. Ebu Hanife sonradan uydurulan şeylerden sakın diyor sen ne yap? Sen hadislere ve selefin yoluna sıkıca tutun. Çünkü sonradan uyduran her şey bid'attir diyor Ebu Hanife. Ki bunu Ebu'l Kasım el-İsbahani el-Hüccetü fi beyan el-Muhacc'e isimli eserinin 1. cildinin 105. sayfasında aktarıyor. Ve Ebu Hanife diyor ki Allah Amr bin Ubeyde lanet etsin. O insanlara hiç yarar olmayan kelama giden yolları açtı. Bunlar bize öğretilen meseleler kardeşler. İmam Hatip'te bize ehli i sünnetin akidesi öğretilmiyordu ki. İlahiyatta da herkese ehli i sünnetin akidesi, sahabenin akidesi, itikadı değil ki bunlar öğretiliyordu. kelam ilmi, mantık ilmi öğretiliyordu bunlar bize. Bugün Türkiye'de birçok hatta medresede dahi, birçok demeyeyim de bildiğimiz birkaç medrese diyelim daha isabetli olsun. Bildiğimiz birkaç medresede, Arapça öğretilmeyi iddia eden birkaç meselede medresede hala bunlar öğretiliyor. Kelam öğretiliyor, mantık öğretiliyor. Ehli sünnetin itikadı, sahabenin itikadı, peygamber hanımların itikadı, ehli beytinin itikadı, tabiyyunun, etbot tabiyye itikadı diye bir şey yok. Bunlar öğretiliyor. Mantık gibi tartıştır, ayrı bir. Yol. Onun da kısımları var. Ama sonuçta bunlar öğretildi. Ve bu Hanife Amr bin Ubeyt bu meseleyi insanlara öğretiyordu da Allah'ın lanet versin dedi. O insanlara hiç yararı olmayan kelama giden yolları açtı. Ki burada her evi yine Sember Kelam isimli eserinde ne yapıyor? Aktarıyor kardeşler. Yine Ebu Hanife bildiğiniz gibi Kelam ilmiyle ilgilenmişti kardeşler. Ve diyar diyar da gezmişti. Yani bölge bölge de gezmiş seferler düzenmiş, düzenliyordu. İlminin ağırlığınca tartışmalara giriyordu. Ve sonra bildiği bunları terk etmiş ve kendisini fıkha ve selefin yoluna vermenin en faydalı yol olduğunu bizatihi tecrübesiyle anlamıştı. Ve Ebu Hanife'nin kelam ilmiyle uğraştığı ve öğrencilerine buna öğrenmeye teşvik ettiğinden hiçbir şekilde kimse söz edemez. Yani Ebu Hanife kelam ilmiyle uğraştığı ve ona teşvik etti diye kimse bir şey aktaramaz Ebu hanifeden Ama Ebu Hanife ilk önceki döneminde, daha yeni ilim almaya başladığı dönemde buna biraz kulak verdiği bilinmektedir. Daha sonradan kelam ehlini girmiş ve kelamla ilgili meseleler insanlara öğretilmesini kesin bir dille yasaklamıştır. Mesela diyor ki Basra'da heva ehli çoktur. İmam Ebu Hanife. Basra'da heva ehli yani kelam ehli. Allah'ın kitabı Kur'an'daki ayetler dururken, Allah kitabında iki elim derken, arşa istiva ettim derken, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde Rabbimizin nüzulu olsun diğer sıfatlarını verirken bunları bırakıp da Böyle hevalarıyla, akıllarıyla onları algılamak, onlara teslim olmak yerine yorumlamak peşine gidenler çoktur diyor Ebu Hanife. Basra'da diyor heva ehli çoktur. Oraya yirmi defadan fazla gittim diyor Ebu Hanife. Yirmi defadan fazla Basra'ya gittim diyor. Kelam ilmini, ilimlerin en üstünü sanıyordum o ara. Güya akıl kullanılıyor diye. Orada belki bir yıl, belki de bir yıldan daha fazla veya daha az da kaldım diyor. Ama... Bunun bir sonuç getirmediğini biliyorum. Ben kelam ilmiyle diyor Ebu Hanife o kadar uğraşıyordum ki sonunda bu ilimde parmakla gösterilecek bir seviyeye ulaşmıştım. Ve gerçekten Ebu Hanife özellikle akli olan hususlarda hakikaten dehşet. Allah bütün alimlerimizi mağfiret ettiği gibi onu da mağfiret etsin ama fıkıhta yine görürsünüz. Akli olan meselelere geldiğiniz zaman Ebu Hanife'nin farkını gerçekten fark edersiniz. Tabi diyebilirsin sen Ebu Hanife'nin hayranı olarak böyle bir şey diyebilirsin ama bunun için gerekçelerim de var. Bunun için gerekçelerim de var. Hayran olmamak mümkün değil. Ve Ebu Hanife diyor ki ben bu meseleyle kelam ilmiyle o kadar uğraşmıştım ki insanlar bu ilimde beni parmakla gösterir olmuşlardı. Biz Hammad bin Ebi Süleyman'ın ilim halkasının yakınında oturuyorduk. Dikkat edin Hammad Üstad Ebu Hanife'nin hocasıdır. 17 sene üzeri kendisi öğrencilik yapmıştır. Ve hocası başını toprağa koymadan da başka bir ders halkası oluşturmamıştır. Halbuki hocası Hamad, Allah ona rahmet eylesin, birçok meselede Ebu Hanife'ye döner, Ebu Hanife sen söyle der ve hocasının çıkamayacağı meselelerden o çıkardı. Ama buna rağmen hocasına terbiyesizlik olmasın diye hocası hayattayken başka bir halka oluşturmamıştı. Onun dizinin dibinde kalmıştı. Çok sevdiği için çocuğuna da onun adını vermişti. Ebu Hanife'nin bir öğrencisinin oğlunun adı da Hammad'dı biliyorsunuz. Ve diyor ki biz Hammad bin Ebu Süleyman'ın ilim halkasının yakınında oturuyorduk. Bu arada bir kadın bana geldi dedi ki bir adam var. Cariyesini sünnete göre boşamak istiyor. Kaç kerede onu boşar diye sordu. Bakın. Bir kadın diyor bana geldi. Biz orada otururken ilmi meseleler şeylerde. Kadının biri bana geldi dedi ki adamın biri var cariyesini sünnete göre boşamak istiyor. Onu kaç seferde boşar? Ki sünnete göre boşamak bildiğiniz gibi neydir kardeşler? Sünnete göre boşamak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu beş boşayacak olan kişinin şu şekilde boşamasını salık vermiştir. O da nedir? Bir kimse hanımını bekler. Hanımı muayyen gününün çıkışında. Muayyen gününde değil, değil, muayyen belirli gününün tam çıkışında bir sefer boşar. Ondan sonra bir sonraki dönemini bekler. Sonra kadın tekrar muayyen günü gelir, muayyen gününde değil, muayyen gününün tekrar çıkışında bir daha boşar. Üçüncü sefer yine bekler, yine bir sefer sonraki kendi döneminde kadının o dönemin içinde değil, o dönemden çıkıp temizlendikten hemen sonra boşar. Ki bu da yine birbirlerine dönmüş olmaları babında, nikahdan boşanmadan uzak kalmaları babında güzel bir hayrı da içinde barandıracak şekilde. Ve kadın dedi ki, bir adam cariyesini sünneti göre boşamak istiyor, kaç defada boşar. bu Hanife diyor ki, ben ne söyleyeceğimi bilemedim. Kadının bunu Hammad'a sormasını, sonra da geriye dönüp Hammad'ın ona ne cevap verdiğini bana haber vermesini kadından istedim. Kadın aynı soruyu Hammad'a sorunca Hammad ona cariyeyi temizken yani hayızlı değilken onunla hiçbir şekilde beraberlikte bulunmadan boşar. Ha burayı bir önce unuttuk. Yani kadının o döneminde değil o döneminden kadın çıkar çıkmaz affedersiniz kadınla beraber olmadan boşayacak. Sünnete göre bu yapılması gereken bu Resulullah'ın dediği bu. Ve Hammad dedi ki bu şekilde boşar Sonra da onu iki hayız görünceye kadar ne yapar de haline bırakır. İkincisinden sonra başka erkeklere evlenmesi helal olur. Daha sonra kadın geri dönerek bunu Ebu Hanife haber verdi. Ben de diyor bunun üzerine dedim ki diyor Ebu Hanife benim kelam ilmine ihtiyacım yok. Benim kelam ilmine ihtiyacım yok. Ve ayakkabılarımı alıp hammadın derslerine katıldım diyor. Ki tarih Bağdat'ta yine Siyer Eser'de Yine İbn Hacer el Haytami de Ebu Hanife en numandan bu aktarılıyor. Ayakkabıların mı kelam ilminin aldığın gibi gittim fıkıh ilmine diyor ve daha da ayrılmadı. Ve bakın kelamı ilimlerin en üstünü sayıyor ve onun dinin aslında var olduğunu söylüyordum diyor. Ama sonunda affedersiniz bir dönem geçti ki diyor onun sonunda bir hayır olmadığını ne yaptım gördüm diyor. Yine Ebu Hanife'nin oğlu bakın Hammad diyor ki hocasının ismini verdi dedik ya. Ebu Hanife'nin oğlu Hammad diyor ki babam bir gün yanıma geldi Ebu Hanife. O sırada kelamcılardan bazıları da yanımda bulunuyordu. Aramızda bir konuyu tartıştığımızdan dolayı seslerimiz de alabildiğine yüksek çıkıyordu. Ebu Hanife babamın diyor, eve girdiğini sezince hemen babamın yanına gittim. Bana Hammad yanındakiler kim dedi. Ben de falan falan ve falan diyerek yanımdakilerin isimlerini diyorsaydım. Neyi tartışıyorsunuz dedi. Ben de şöyle şöyle bir konuyu tartışıyorum dedim. Bunun üzerine babam bana dedi ki ey Hammad kelamı bırak. Kelamı bırak kelamdan uzaklaş kelamla alakanı kes dedi. Ve Hammad diyor ki ben babamın konuşurken saçmalayan biri olduğunu hiç görmediğim gibi onun bir şeyi emredip sonra onu yasaklayanlardan biri olduğunu da bilmem. Ona babacığım sen daha önce benim kelam ilmini öğrenmemi istemiyor muydun dedim. O da dedi ki evet oğlum fakat bugün bunu sana yasaklıyorum. Ben niçin diye sordum. O da dedi ki ey oğlum bugün senin de gördüğün gibi kelami konularda ihtilafa düşen bu kimseler bir zamanlar tek bir söz ve tek bir dil üzerineydiler, ehl olduğu gibi. Ta ki şeytan onların arasını bozdu. Sonra da aralarına düşmanlık ve ihtilaf soktu. Kelami meselelerden dolayı sapıklıkla birbirine suçlar oldular. Böylece ayrılıp ihtilafa düştüler. Öyle değil mi? Bugün tevhile gidenler bizi müşebbihler diye suçluyorlar. Siz Allah'ı yarattırılanlara benzetiyorsunuz diye suçluyorlar. Allah'ı yaratılmışlara benziyorsunuz diye suçluyorlar. Halbuki onlar tevhile gitmişler. Ve mantıksızlık ve suçlamayla Ebu Hanifanın dediği gibi bu yalanı yapıyorlar? Başvuruyorlar. Başka nakiller de var vakit uzamasın diye Bırakıyorum kardeşler Bakın İmam Malik'ten nakiller yapalım Allah kendisine rahmet eylesin Yine İmam Malik'ten Zemmül Kelam isimli eserde İmam Malik'ten aktarılıyor İmam Malik Rahimehullah diyor ki Kim dini kelamla öğrenmek isterse Zındıklıktan başka bir şey Elde etmemiş olur Kim dinini kelam ile Öğrenmek isterse Zındıklıktan başka bir şeyle amel etmemiş olur ve yine İmam Malik diyor ki ben dinde kelamı hoş görmüyorum. Bizim göremizin insanları kelamı hoş görmez ve onu yasaklarlardı. Cehm'in görüşleri ki Cehm bin dir, e, dirhem, Cehm'in görüşleri kader ve bunlara benzeyen şeyler hakkında konuşmak gibi meselelerde kelama girmek güzel değildir. Altında ameli barındırmayan yani akabinde seni amele sürüklemeyen hiçbir konu hakkında Konuşmayı da sevmem diyor Ebu İmam Malik. Yani arkasında amel etmeyeceksen, şu güzeldir ahlakını düzeltmeyeceksen, amel olarak düzelmeyeceksen kelam ilmiyle niye uğraşıyorsun ki? Niye tartışıyorsun? Sahabe hiçbir zaman peygambere ne yapmazlardı? Arkasında amel olmayan meselelerle gelmezlerdi ve dinde de bu zaten yerilmiştir. Ve benden öncekiler diyor, arkasında amel gelmeyecek meselelerde konuşmaktan insanları nehy ederlerdi. Ki bunu İmam Malik'ten lalekai aktarıyor. Cami-i Beyanül İlmi -il -il Vefatli isimli eserinde i̇bn Abdülber yine aktarıyor. Ve bakın İmam Malik diyor ki kardeşler, heva ve bid'at ehliyle hevalarına uyan ve bid'atle iştigal eden onların ehliyle Yıldız falıyla uğraşanların kitaplarından herhangi bir şeyin kiralık verilmesi caiz değildir diyor İmam Malik. Bizim ashabımız nezdinde heva ve bidat ehlinin kitapları Mu'tezile ve diğerlerinden oluşan kelamcıların kitaplarıdır diyor. Ve biz heva ve bidat ehli dediğimiz zaman kimi kastederiz? Mu'tezile'yi ve diğer bidatçı fırkaları kastederiz. Onların kitaplarını kiraya de caiz değildir. Bu kitaplar kiraya verilmişse kira aktif esk edilir. Bakın neden kira? Çünkü o zaman satım yoktu. O zaman yazım özellikle elleydi kardeşler. Çoğunlukla elleydi. Yani insanlar bir eseri yazıyordu ve bunu kiraya veriyordu, Kişi kiralıyordu alıp okuyup geriye veriyordu. Şimdiki gibi basın basım üzerine satın alma değil o yüzden kira. Ve İmam Malik diyor ki eğer mesela anlaşmış olsalar bile bu kitabı şu kadar zaman içerisinde aldım şu fiyata aldım. Bunların kitapları olduğundan dolayıdır İmam Malik bu akit feshedilmez bu akit edilir ve akit geçersiz sayılır. Yine yıldız falından cin büyüsünden ve bunlara benzer şeylerden bahseden kitapların hükmü de diyor İmam Malik hakeza aynıdır. Ebu Yusuf'tan bir iki nakil yapalım. Vaktimiz zaten dolmak üzere. Ebu Yusuf diyor ki i̇mam bu Buhari'nin diğer öğrencisi kendisi Bişr el-Merisiye kelam ilmini bilmek cehalet bilmemek ise ilimdir diyordu. Bakın Ebu Yusuf diyor ki kelam ilmini bilmek cehalettir, kelam ilminden uzak kalmak ilimdir. Ki el-hucce fi beyanil mehacce isimli eserde aktarılıyor. Yine şerhul akide, tahavya akidesinin şerhinde ne yapılıyor? Aktarılıyor ki şerhul fıkhul ekberde de yine aktarılıyor kardeşler. Kelam ilmini bilmek cahillik, kelam ilminden uzak durmak ilimdir diyor Ebu Yusuf nasıl kalkar da biz kelam ilmiyle ulaşılmış olan Allah'ın sıfatlarının isimlerinin tevil ya da tahrifine yönelmeyi biz nasıl ilim olarak ifade edebiliriz ki bu ehl-i sünnetin neresinde var ve Ebu Yusuf diyor ki kim dinini kelamla öğrenmek isterse zındıklık etmekten başka bir kapıya çıkmaz kim kimya yoluyla mal elde etmeye çalışırsa iflas eder. Kim de hadisin garibini elde etmek isterse yalancı olur. Açmayacağım garip hadisle ilgili e, en ufak bir araştırmada karşılaşabileceğini bir husus. Vaktimiz uzamasın diye girmeyeceğim buraya. Ve diyor ki Ebu Han yine Ebu Yusuf kelam ilmini bilmek bilmeksizlikle davetiye çıkartır. El İbanetül Kubra'da aktarılıyor. Bir önceki sözü Lalekayı aktarıyor. Şerefu Ashabul Hadis isimli eserde yine Akide, Tahviye Akidesi'nin şarkında ve diğerlerinde geliyor kardeşler ve Ebu Yusuf bakın diyor ki sakın üç şeyi şu üç şey ile isteme Ebu Yusuf Allah kese rahmet eylesin selef alimlerimizden diyor ki sakın üç şeyi üç şey ile isteme dini tartışmalarla öğrenmek isteme çünkü bu konuda derine dalan hiç kimse yoktur ki ona zındık demiş olmasın Malı kimya yoluyla elde etmek isteme, çünkü bu hususta derine dalan hiç kimse yoktur ki iflas etmiş olmasın. Hadisi rivayet fazlalığıyla elde etmek isteme, öyle ki bilinmeyen bir şeyi söylersin de sonra yalancı olursun. Her önüne gelen hadisliği alma ve dinini kelam ilmiyle öğrenme, malını da kimya yoluyla elde etme diyor. ve Bununla ilgili birçok rivayetler dediğimiz gibi önce saymış olduğumuz eserlerde nedir kardeşler? Mevzu bahistir. Bu da ne yapıyoruz? Burada çok açıkça gördüğümüz gibi kelam ilminden sebef-i alemlerimiz ne yapmıştır? Sakındırmıştırlar. Bize düşen şey de sakınmış olmaktır. Evet, dersimize inşallah burada bitiriyoruz kardeşler. İsim ve sıfat tevhili isimli ders halkamızın bugün zannedersem 10.sunu yaptık değil mi? 10. ve son halkasında Allah'ın izniyle sona geldik. Ve Ehl-i ve'l-Cemaat'in isim ve sıfat tevhidinde takip etmiş olduğu yolu Allah'ın izniyle delillerle beraber işledik. Muhalif olan görüşlerin akli kelam yoluna başvurup da tevil ve tahrife gitmekten başka bir yol takip etmediklerini ve bu yollarının yanlışlığını ne yaptık Allah'ın izniyle ispat ettik. Yine hakeza teşbihe gidenler ve mücessime ve müşebbihenin sapıklığı zaten onlardan çok daha açıktır. Allah Azze ve Celle'yi doğrudan yaratılmışlara becetmiş olmak ve yaratılmışlara örnek vermek gibi onların yanlışlığını zaten izah etmeye dahi gerek yoktur. Ki onların yanlışlığı da ortadadır. Ve ehl sünnet ve cemaatin yolu olarak ne dedik kardeşler? İsim ve sıfat tevhidinin tarımını ne yapmıştık? i̇fradullah taala Teala Allah Azze ve Celle'yi birlemektir. Neydi? fi esmâihil husna güzel isimlerinde ve sıfâti hil ve Yüce sıfatlarında hangi metot üzere min gayri tevilin va tahrif herhangi bir te ve tahrife gitmek sizin hakza ve teşbihin va temsil va tekiif herhangi bir benzetmeye örnek vermeye ve nitelemeye gitmeksizin. İşte bu ehli sünnet vel cemaatin hak olan yoludur. İtikadıdır. Sahabenin tabi olunun etba tabiinin ve onlara tabi olmuş olan önderlerimizin, alemlerimizin yolu budur. Allah azze ve celle bizi doğruya, en doğruya iletsin ve en doğru ile kendisine kavuşmayı Rabbimiz nasip etsin. Rabbimiz itikadımızı ve itikadımızı şirkten, küfürden ve Küfre sokan bidattan amelimizi de haramdan ve red olan bidattan ne yapsın Rabbimiz muhafaza buyursun Allah Azze ve Celle bu çalışmamızda inşallah hayra vesile kılsın. Rabbim sizlerden de sabrınızdan gelip dinlemiş olmanızdan dolayı Rabbim sizlerden de inşallah razı olsun ve Akhiru davana En Elhamdulillahi Rabbil Alemin.